ama aslında hepiniz biliyorsunuz. Evet. Burada ve abedettahud diye bir ifade var. Yani bu kişiler hem Müslümanlara düşmanlık edecekler, hem Müslümanların kendilerine Kur'an gibi bir kitabın gelmesinden dolayı Allah'ın onlara verdiği nimeti istemeyecekler ve hem onlardan daha önceki şeytani heva ehli olan atalarının yolundan gittikleri için intikam almak isteyecekler. Yahudiler nitekim de bu tavırlarını gerçekten Medine'de sergilediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar ve onun sallallahu aleyhi ve vefatından sonra da Müslümanlar arasında fitne ve fesat çıkararak Müslüman vilayetlerde fitnelere, isyanlara, kargaşalara neden oluyor. Bunlar hepsinin birçoğunun hemen hemen altında Yahudiler ve münafıklar yatmaktadır. Ve abadet tağut tağuta ibadet etti veya ibadet etti veya tağuta ibadet eden kişi anlamında. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de tağutu muhtelif ayet-i kerimelerde zikretmiştir. Mesela Bakara Suresi 256. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyurur La ikrahe fid din Dinde ikrah, zorlama yoktur. Yani dinimizde başkalarının zorla İslam edilmesi yoktur. Dine girdikten sonra zorlamadan söz edilemez, İslam'a giren Allah'a söz vermiştir, kendi kendisine Allah'a söz vermiştir, iman etmiştir, İmanının doğruluğu ispat etmekle kendisi mükelleftir. Allah'la kendi arasında bir ahit yapıyor. İman ve tevhid ahdi. Dolayısıyla, kelime-i şehadetle ile İslam'a giren bir insanın, İslami amellerini yapmış olmasının kendisinden talep edilmesi ikrah, zorlama değildir. Ama bir laiki gel namaz kıl diye zorlarsan o ikrah'tır. Bir laike gel hacca git dersen o ikrahtır. Bir demokrata, sosyaliste, bir hümaniste, bir masona gel zorla namaz kıl dersen, gel zorla hacca git, Kur'an oku, ibadet et dersen bu ikrahtır. Çünkü o bizim dinimizde değildir. Bizim dinimizde olmayanlara da, Allah'ın dininde olmayanlara da illa gelinde Müslüman olun diye zorlamak yoktur. Tıpkı onların da bizi zorlamama hakkı olduğu gibi sorumlulukları olduğu gibi değil mi? Ama onlar insanlar illa layık olun diye zorluyorlar. Ikra fil la fillah, fillahsiz mele fil, fil ilmaniye demiyor kimse. Laiklikte ikrah yoktur. Kemalizmde ikrah yoktur. Demokraside iktihar yok. Hayır. Müslümanlar ahlaklı olacaklar. Hiç kimseye kötülük etmemenin bütün kurallarına ve kaidelerine Sonuna kadar riayet edecekler, kendilerine kötülük edilmesinin, zulmedilmesinin, hakaret edilmesinin, aşağılık, aşağılı, aşağılanmalarının, sövülmesinin, kınanmalarının daha ne yapacaklar? Sonuna kadar tahammül edip sabredip zineye çekecekler ve madem ki bizim devletimizden geliyor, madem bizim idarecilerimizden geliyor... Efendim bu sevmede, bu tükürmelerde rahmettir diye alıp ne yapacaklar? Ellerini yüzlerine sıkıyacaklar. Bağışlayın bu tabirim için. Evet. için. Evet. قَدْ تَبَيَّنَ الْرُشْدُ مِنَ الْغَيْءِ İman, dalaletten. İslam, küfürden. Hak, batıldan tebeyyün etmiş. Satını ayırmıştır. قَدْ <gülüyor> تَبَيَّنَ Allah diyor ayrı oldu. Adam diyor ki ben kafirlerle kardeşim. Hayır biz kafirlerle kardeş değiliz. Biyolojik kardeşlik ayrı bir hadise. Biz onu tartışmıyoruz ki. Kimse niye sen benim biyolojik olarak kardeşim değilsin diye ısrar ediyor mu? Yok. Herkes biliyor insanların bir tek anne babadan geldiğini. De onun için dayatmıyor yani. Sen niye benim gibi konuşmuyorsun diyor. Gözüne kaşına kızmıyor. Gözün kaşın var. Onun da göz kaşı var. Tamam. İnsanlara gözlerinin, kaşlarının dolayı kızılmıyor. Niye benim dilimi konuşmuyorsun diye kızıyor. Ve niye başka dili konuşuyorsun diye kızıyor. Türklerin Kürtlere kızdığı gibi, Arapların da Kürtlere, Arapların Berberilere kızdığı gibi falan. Tamam mı? Veya niye benim inancımda, itikadımda değilsin diye kızıyor insanlar. Düşmanlıklar, savaşlar burada itikat savaşıdır. Evet. Femen yakfur bi'dâguti Dikkat edin. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ قَدْ تَبَيَّنَ الْرُشْدِ Ruşd, İslam'ın bir sıfatı orada. Tevhidin bir sıfatı, üst sıfat. En üst kategoride, derecede bir sıfat. Neyi ifade ediyor biliyor musunuz rüşd? Doğruyu, hakkı, adaleti, dürüstlüğü, nezahati, nezaketi, izzeti ve iffeti temsil ediyor rüşd. el gay. Gay cehaleti, dalaleti, şirki, küfrü, batılı, bidati temsil ediyor. Hurafeyi temsil ediyor. Allah'ın dininden sapmayı, iman ettikten sonra cehalete girmeyi temsil ediyor. Biz, alimlerimiz der ki, El-Ruşdu el-ilmu vel-almelu bima enzel Allah. Bu ruştu. Allah'ın indirdiğine iman ve onlamet. Başka tanımı yok. El-gayyum el-dalalu vel-inhirafu ba'del-iman veya imandan sonra sapıklık ve dalalet ya da imanla beraber sapıklık ve dalalet. Dolayısıyla bu iki şey sapıklık, dalalet ve inhirat veya şirk hangi şeyin sıfatı olduğu zaman da küfrün sıfatı olur. Onun için Allah Azze ve Celle kat tebeyyene bitti, tebeyyün etti, ayrıldı. Gün gibi, ay gibi, güneş gibi ışıdı, pırıl pırıl parladı, ayrıldı. Ne? İslam, İslam olmayandan iman iman. Hemen yakıp bir Taht bu yolların ayrımı, bu çizgilerin ayrımı, hakkın batıldan temiz edilmesi, liyemiz <gülüyor> Allahu al Khabeeth min al pisi temizden ayırmak uzaklaştırmak için Allah İslamı gönderdi. Ve bundan sonra hemen bunun ardında yani La ilaha illallah dedin, işte sen rüşte girdin. Bundan sonra kim tağutu inkar eder? Yani bu kavramla küfretme kavramı tağutu reddeder. Ama birisi çıkar sözlük anlamını kullanır, derse ki grameri açar, kefere toprağın üstünü örttü, toprağa sürdü anlamında. Yani kim tağutu muhafaza eder de saklarsa insanlara tağut olduğunu göstermezse, diyeti tercüme edebilir birisi. Mesela Türkiye'de Kur'an İslam'ı diyenler böyle sadece Kur'an'a iman etmeyi halbuki sadece Kur'an'la savaşmayı prensip edinen bu insanlar insanlara sadece Kur'an'la amel etmeyi teklif ettikleri halde tağutun üstünü örtüyorlar. Evet. Tağutun yüzünün çirkinliğini vahşiliğini müminler görmesin diye onun yüzünü örtüyorlar, süslüyorlar. Etrafına çiçekler, çelenkler koyuyorlar. Bayramlarda kutluyorlar, anıyorlar, övüyorlar, met ediyorlar. Evet, önünde namaz kılar gibi, mihrapta durur gibi kıyam ediyorlar, tağut bilinmesin diye. Çocuklarımızın zihnini aşılıyorlar, sabahları Amenti gibi okutuyorlar. Ezanı sizin okuduğunuz gibi siz ezan okuyorsunuz, onlara sizin çocuklarınızın kulağına tağutun amentüsünü, imanını ezan gibi okuyorlar. Her gün sabahleyin. Karşılıktı, senin camin var, benim de dinim var diyor. Senin ezanın, benim de marşım diyor. Senin ezanın, benim de efendim Türk'üm doğruyum, çalışkanım. ve benim de şu falan ilkelerim falan şeylerim. Evet. O da onu veriyor. Ve yukmin billah tağut inkar edilmeden Allah'a iman edilmez. Kim ki tağut'u inkar eder ve Allah'a iman eder ise işte o fekadis temseke tutunmuştur. Neye? Bil'urvetil vifgâh. Sağlam kopmayan çok sıkı metin bir sap kulpa yapışmıştır. Düğümdür aynı zamanda. Urve aynı zamanda ilik düğüm demektir. <gülüyor> <gülüyor> La infisâme lehâ onun kopması, gevşemesi, çözülmesi asla mümkün değildir. E kardeşim Kur'an bizde neyi yüz çeviriyor? Allah'ın rahmeti niye bize geç geliyor, gecikti gelmiyor? Nusret rahmeti niye gelmiyor? İşte müminler وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا'yı unutmuşlar. Demokrasiyi Allah'ın ipi yerine koymuşlar. Layıklığı Allah'ın ipini yerine koymuşlar. Münafıkça kardeş olmayı, kafirlerle münafıkları Yahudilere beraber kardeş olmayı Allah'ın ipi yerine koymuşlar. Herkes diyor ki Hoşgörü ipine yapışınız, paramparça olmayınız. Laiklik ipine yapışınız, paramparça olmayınız. <Gülüyor> Subhane rabbike rabbil azet, amma yasifun. Tabi Müslümanlar münezzeh, herkes derken çoğulu kast ediyoruz, ahlebiyeti. Allah Azze ve Celle bakın tağuta küfredenin kim olduğunu, Allah'a iman edenin de kim olduğunu ve ne yapması gerektiğini söylüyor. Bir de kendisinin ne yaptığını söylüyor. Allah bizim dostumuz olmayacaktır. Ve değildir ne zamana kadar. Ayeti okuyayım o zaman anlayalım. Allah huve liyüllezine amenu Allah'tır. İman edenlerin velisi. Yukricuhum mine zulumati ile nur karanlıklardan, cehaletlerden, dalaletlerden nura aydınlığa çıkarır. Hidayet Allah'tandır, sizden değil. Hidayet Allah'tandır, sizden değil. Bizden değil, hidayete erdiren odur. İşte Allah dilerse odur işte. Allah hidayet verirse Allah'ın dilemesidir. Biz dilemeden insanlar, biz dilesek bile iman etmezler. Niçin iman etmezler? Hidayet şeriat değildir de ondan. Hidayet, dünyalık bir iş, mesele değildir de ondan. Biz ona gücü üretiremeyiz. Hidayeti biz üretip şekillendiremeyiz. İnneke la tehdi men ahbebte. Velakinne Allahe yehdi men yaşa. Allahu veliyüllezine amenu. يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُومَاتِ اِلَى Onları nura çıkaran kimdir sadece? Allah! Şeyhleri, liderleri falan değil, Allah! Ama kardeş olursunuz, dayanışma içinde olursunuz, şer'i bir vazife yapmış olursunuz. Şer'i olan bu görevinizi, İslami olan bu uhuvetimizi yapmadığımız zaman işte sünnetullah o zaman tahakkuk eder kimse onun karşısında duramaz. Sünnetullah'a güç yetmez. Şeriata güç yetirebilirsiniz şeriatı mağlup etmeye. Kuralları, kanunları hayatın dışına çıkarabilirsiniz. Haşa kafirler bunu yapıyor tabi onları kastediyorum. İslam'ın hükümlerinin uygulanmamasını yeryüzünde engelleyebilirsiniz. Ama kafirlerin cehenneme topyekun girmesini, Allah'ın azabı içerisinde, Allah'ın cehenneminde yanmalarına, Allah'ın dinine engel olmaya çalışanların hiçbirisinin gücü yetmeyecekler. وَالَّذِينَ كَفَرُوا Küfreden kafirler var ya, Allah'ı inkar eden kafirler, işte onlara bakınız evliya evliyahu mutagut onların evliyası tagut dostları tagut Ne yapar biliyor musunuz o tagut yukhrijuhum minen nur yukhrijunuhum minen nur <gülüyor> onları nurdan Allah'ın dininden çıkarırlar nereye ila zulumat karanlıklara çıkar bu bakımdan batıl neden tanınmıyor Küfür neden tanınmıyor? İmanın hakikati neden bilinmiyor? Karanlıkta kalındığı için bilinmiyor. Karanlıkta kalan renkleri seçebilir mi? Karanlıkta kalan dostunu düşmanını görebilir mi? Karanlıkta kalan hayrı şerri anlayabilir mi? Karanlıkta olan Düz yollar çukurlu bilebilir mi? Bilemez. Yolu düz zanneder çukura düşer. Çukur zanneder kayaya çarpar. Anlaşıldı mı? Nereden kendisine Allah'ın azabının ve imtihanın geleceğini bilmez. Ulaiike ashabun narihum fiha halidun. İşte o tağutun Allah'ın dininden çıkarıp zulumata, karanlığa, şirke, küfre soktuğu o insanlarla o tagutlar onların hepsi hep beraber cehennemde ölümsüz olarak kalacaklardır. <gülüyor> Şimdi ilginç bir şeydir. Burada tagut anlatılırken tagut kimdir? Hemen Allahu Teala bize orada böyle tarihi bir sahne açıyor, karşımıza çıkarıyor. Zihnimizi, aklımızı binlerce yıl öncesine götürüyor. Kimin babasına götürüyor? Hazreti Muhammed'in babası Ceddi İbrahim Aleyhisselam. Diyor ki, Elem Bildin yani gördün, farkında oldun ey Muhammed. Bu sözlük anlamında, yani görmedim de anlamda ama bildin anlamındadır. اِلَلَّذ۪ي حَاجَّ اِبْرَاه۪يمَ ف۪ي رَبِّه۪ İbrahim'e, İbrahim'in Rabbini imanda ve İbrahim'in Rabbinin izzetinde, halk etmesinde, kudretinde onunla cedelleşen, cebelleşen tartışanı görmedin mi? Onun durumunu anlatayım şimdi. En el Allah kendisine mülk yani kuvvet egemenlik devlet ordu tanklar uçaklar verdikten sonra tabi o zaman tank uçak yok ama bugün tank uçak var. Bunları verdikten sonra İbrahim ile tartışanı biliyor musun? İbrahim kendisine demişti ki İzqale İbrahimu. İbrahim demişti ki yahud dediğinde Rabbiyelziyuhyi ve yumit. Bir tartışma oluyor Nemrut'la İbrahim Aleyhisselam arasında. Çünkü ben de yaratırım senin Rabbin yaratıyorsa ben yaratırım. Senin Rabbinin şeriatı varsa benim de şeriatım var. Senin Rabbinin kanunu varsa benim de kanunum var. Senin Rabbinin kitabı varsa emirleri ve yasakları varsa benimki de var. Böyle anlamak lazım. Sadece yani Allah'ı mücerret bir isim olarak Nemrut reddetmiyordu. Allah kavramını, Rab kavramını, ilah, veli olarak anladığı için reddediyordu. Aman diyordu benim dışında kimsenin Rabbi, benim dışında kimse insanlara Rab, benim dışında kimse insanlara veli olmasın. Ben veli olayım, onları cehenneme götürmek için. Tabi, tecelli eden ben olayım diyor, haşa. Dedi ki, İbrahim ona benim Rabbimdir. Dirilten ve öldüren. O da dedi ki: "Kale ben uhyi ve umit. Ben de diriltirim, ben de öldürürüm." Bak hele bak. Bak hele bak. Like'ların <gülüyor> babası ne diyor? <gülüyor> Kale <gülüyor> İbrahimu <gülüyor> İbrahim dedi ki Fe inna öyleyse bilesin ki bak o zaman bak O zaman bilesin ki tabii aslında o fe bu manayı veriyor da mahallerde bunu koyamıyoruz tabii konmuyor. Fe inna bir şemsi min el فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِ تَلَّذ۪ي كَفَرُ Haydi öyleyse, benim Rabbim güneşi doğudan doğurur getirir. Sen de onu al batıdan getir. فَبُهِ تَلَّذ۪ي كَفَرُ Küfreden kafir olan on emrut bozardı, kızardı, rengi kül febuhitellevî kafar yani dilini yuttu, konuşamadı, şaşırdı kaldı, dona kaldı. Bu kadar geniş anlamını bu hite tabi sadece rengi soldu derken onun kalbi, onun aklı, onun asapları, onun siniri, onun fizyolojik, psikolojik değil mi? Bütün durumlarını izah ediyor bu sıfat. Sadece diyemesin ki şaşırdı kaldı. Olmaz öyle şey. Kur'an'ı ifade etmez. Kur'an'ın mucize oluşunu, kuladeliğini Allah kelamı olduğuna yakışmaz bunu geniş anlatacaksın her yönüyle darbadağın oldu yıkıldı kim? işte ey Müslümanlar bugünkü Nemrutlara ve kafirlere karşı işte, işte demokrasi öyleyse biz de demokratız işte laiklik şöyle şöyle şöyleyse biz de laikiz. Hatta mega laikiz, siter laikiz, ultra laikiz diye çıkan münafık kılıklı insanlar. Bunların yerine o onların ekranlarına Deccal'ın ekranı, Firavun'un ekranlarına çıksa müminler deseler ki ey Firavun ve ey Nemrut. Allah kainatı halketti, etti. Allah kediyi, çiçekleri, maymunu, efendim en küçük hayvanları, gördüğümüz her şeyi haluk etti. İşte şu çiçek, ey Türkiye'de Allah'a meydan okuyan kafirler, haydi böyle bir çiçeği yaratıverin. Şeriata dil uzatmaktan vazgeçin artık. Gelin bize bir çiçek yaratın. فَبُحِتَ اللَّذ۪ي كَفَرْ <gülüyor> Küfreden de darmadağlı olacak. Kur'an'ın mucizeliği, İbrahim'in tevhid dininin rehberi oluşu, İbrahim'in milleti hanif olmasının özelliği budur. Yani İbrahim dininin hanifliği burada. Türkiye'deki din hanif olmadı henüz. Türkiye'deki İslam, İbrahim'i İslam, Muhammed'i İslam olamadı henüz. Bu bakımdan Türkiye'de Allah'ın nusreti bize gel Bütün dünyadan nusret gelmiyor. Neden? Kafir böyle onun kalbinin derinliğinde vuracaksın. Vuramayınca da adam böyle bütün şeytanları sihirbazlarıyla, bütün ihtişamıyla insanların da sürekli cehenneme davetini insanları. Yine, Müslümanlar da böyle alık alık bakıyorlar. Demek ki yukarıda dedi ya tağut. <gülüyor> Tağut'un örneğini verdi işte Nemrut. Nemrut neden tağut olmuş biliyor musunuz? Rabbül aleminin Rabbliliğini tanımadığı için, ben diyor sizin Rabbinizim devlet, ben eğitirim, ben okuturum, asker yaparım, polis yaparım, vergi alırım, şunu yaparım, şapka giydirin, mini giydirin, denize sokarım, çıplak gezdiririm, içki satarım, içki itiririm, içki satarım, zina ettiririm, zina ederse hapise koyarım, hapis ettiririm, işte şöyle yaparım, işte şöyle fuhuş ederse genel evine korum, işte böyle terbiye ediyor tağut. Tağut'un Rabbli terbiyesi bu. vallahu la zalimin Allah zalim kavimleri zalimler kavmini anlamına da gelir. Allah zalim olan kavimleri asla hidayet erdirmez. Doğru yola gelmezler. Yani onlar o haliyle doğru yolun din sahibi olduğunu iddia edemezler. Bu bakımdan Zalimler ve tağutlar ne zaman Müslüman olduklarını iddia etmişler ve Müslümanlar üstünde yönetim kurmuşlarsa Müslümanlar gerilemiştir. Müslümanların başına Müslüman olduğunu söyleyen tağutlar ve zalimler geldiği zaman Müslümanlar mağlup olmuşlardır. Onun dışında Müslümanlar mağlup olmazlar. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا <gülüyor> Biz an ki her ümmet içinden fi kulli ümmetin, her ümmetin içinden bir rasul gönderdik ki eni abdullah ve cdeni muttahut. Allah Allah. Peygamber ne için gönderdi? Biliyor musunuz? Tahta küfretmeniz için, tahtı inkar etmeniz için. Rasul göndermiş. Her kavmin içindeki o kavmin tavutundan kaçınınız. O kavmin ile beraber olmayınız. Ben o tavut seviyorum diyordum. O tavut diyor ki şöyledir. O tavudu sevmeyen vatan hainidir diyor. Allahu Ekber. Benim sohbetlerimi hatırlayan varsa iki yıl önce Cuma sohbetlerimde belki buçuk yıl önce Türkiye'deki dinin Bizantizm olduğunu söylerdim. Hala da söylüyorum. Bizantizm, Pavloslar türedi İslam'ın içerisinde, Müslümanların içerisinde. Pavloslar, Hazreti İsa'nın tevhid dinini Hristiyanlaştıran Yahudi Pavloslar türü, Türkiye'de Pavloslar türedi, Bizantist Pavloslar. Eniğbudullah ve cidden ibadet ediniz ve tağuttan kaçınınız. Niye? Ve tağuttan kaçınız. Niyet? Ve tağuttan kaçınız. Niyet? Ve tağuttan kaçınız. Niyet? Ve tağuttan kaçınız. Niyet? Ve tağuttan kaçınız. Niyet? Ve Ve Bazıları Allah'ın hidayetine erdiler. Bazılarının üzerinde dalalet hak oldu. Fesiru fil ardi, yeryüzünde seyredin ve geziniz. Fenzuru ve ibretle bakınız. İbretle nazar ediniz, nazar yani aynı zamanda fenzuru tefekkür ederek bakınız aklederek bakınız. Boşuna bakmayınız. Boş gözlerle, kuru gözlerle, anlamsız bakışlarla bakmayınız. Aklederek, fikrederek, fehmederek, hesaplayarak, sorgulayarak nedenlerini ve niçinlerini, bu tarihi hadiselerin hepsine güzelce bakarak kavrayın, anlayın ki keyfe kana akibatul mukezibin. Allah'ın dinini, Allah'ın rasullerini ve Allah'ın ayetlerinin ve kitabının doğru olmadığını söyleyenler, doğru olmadığını söylemek tekzik işte. Yalanlayanların akıbetini görürüz. Ayetlerinizi uzatın. Niye o kadar sıkıntı çekiyorsunuz? Gel şöyle genişe Evet, fanzuru keyfe, keyfiyetini soruyor. Bakın Allah'ın <gülüyor> kelamının Letafetine, inceliğine ve zarafetine. Keyfe nasıl? Nasıl ne demek biliyor musunuz? Birisi sana bir şeyi getirdiği zaman, eğer bir şey dilediği zaman senden, ona niçin dersen, neden dersen, nasıl dersen, tağut senin anladığını anlar. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi insanlar meseleleri kavrarken, hadiseleri kavramaya çalışırken, bu keyfe kelimesini anlamazlarsa, keyfenin bir tarih felsefesi olduğu, bu tabiri kullandığım için bağışlayınız. Tarih, tarihi insanlığın seyrini, hadiselerin seyrini, illet ve sonuçlarını kavramada aslında korkunç bir düşünce alanı, bir düşünce anahtarı olduğunu eğer anlarsak, Kur'an-ı Kerim'deki birçok olayı çok rahatlıkla anında kavramız. Fenzuru, nazarı, keyfe nasıl? <gülüyor> nasıl, nasıl? Ve izâ radnâ ennuhlike karyeten emarnâ mutrafîhâ, fefeseku fîhâ, fe'akka aleyhâ'l-kavlu fedemmernâ hâtenmîhâ. Bir beldede, bir ülkede, bir köyde, bir medeniyette o medeniyetin insanlarını ve o topluluğu helak etmek istediğimiz zaman helak etmek istediğimiz zaman dikkat edin helak Allah'ın istemesidir halk ederek istemesi ama gafil insan helaki istediğini sanki hidayet istiyormuş gibi istediği için farkında olmaz helak olacağını bu bakımdan onları helak etmek istediğimiz zaman onların başına onların mütreflerini Firanlarını, Nemrutlarını, Tağutlarını, Masonlarını, Zenginlerini, kapitalistlerini, Sömürcülerini getirir koyarız. Yani başkası bu güce zaten sahip olamadığı için onlar farkından değil bu işin Allah'ın izin vermesiyle olduğunu. Ondan koyarız, Fetesekû fîhâ O beldeyi mahvederler, fısk ile doldururlar. Ahlakta namusta, satta, ticarette ne de fısk ile Fiha Allah Allah fısk kelimesi aslında fasık faredir fısk farenin delikleri anlamına da gelir her tarafı delik de o ederler o beldeyi darmadağın ederler helak ederler o zaman sözümüz onlar için hak olur biz o viradı darmadağın ederiz yok olur yer tarihe karıştırırız. Yani tarih dediğimiz şey işte. Onun için fenzuru <gülüyor> vardı, değil mi? Soru edatı. Nasıl Şimdi anlatman gerekmez mi, nasıl dediğimiz zaman? Nasıl? Adam senden bir şey istiyor, niçin diyorsun? Adam bir çekiliyor, Allah Allah bunda bir şey var. Neden diyorsun? Ardından ya da ne hakla diye soruyorsun. Sana ki, en güzel doğru budur. Peki nasıl yapacağım? Şöyle, hayır, istediğin doğru, yapmak istediğim de yanlış. Senin benden istediğin, yapmamı istediğin şey yanlış. Bana doğruyu teklif ediyorsun ama yapmamı istediğin şey yanlış. Yani İslam değil, başka şeyler. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاهُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا Bakın. وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى Tağuttan kaçınanlar Bakınız, Nahl suresi 36. ayet nerede? Zümer suresi 17-18. ayet nerede? Allah diyor ki, andolsun biz her ümmet içinden bir rasul gönderdik ve o rasullere de dedik ki, Kavminize söyleyin Allah'a, ancak Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının. Ve aşağıda, وَالَّذ۪ينَ جْتَنَبُ التَّاغُوتَ Tağuttan kaçınanlar, Astâhü vellezîne vâvvurda aynı zamanda kasemdir. <gülüyor> Tağuttan kaçınıp ona ibadet etmeyenler ve Allah'a kalpleriyle, iman ve ilaslarıyla, amel ve hareketleriyle yönelenler var ya, lehumul <gülüyor> buşra, müjdeler olsun onlara, onlara müjdeler vardır febeşşir ibad o kulları kim hangi kulları benim kulları mı ama ne yapmış o kullar ellezine yestemi'ûne el kavle feyettebi'ûne ahsene o ki kavli dinlerler ve o kavlin en güzeline uyarlar alimler diyorlar ki o kavil Kur'an'dır onun ahseni de sünnettir ve tefsiridir. Tabi şimdi insanların her bütün sözleri dinleyeceğiz. Dinledikten sonra da Kur'an'ı dinleyeceğiz. Öyle şey olur mu? Oradaki kavil Allah'ın kavli, oradaki söz Allah'ın sözüdür. Ulaike'l-lezina hedahumullah ve ulaike hum ulul elbab. İşte onlar var ya, onlar Allah'ın kendilerine iman verdikleri, hidayet verdikleridir. İşte onlar ulul elbaptır. Ulul elbap nedir bilir misiniz? Dedik ki ilim nedir? İslam'da ilim nedir? İman ve amelin adıdır. Pratiye ilim denir. Yaşayışa ilim denir. Hayata ilim denir. Var olmanın adıdır ilim. Sen var değilsen ilimde yoktur. Müslümanın Müslüman hürriyetiyle varlığı ilimdir. Birisi sana kim dediği zaman onlardan ayrılıyorsan o zaman belli oluyorsun demek. Ne yapıyor dedikleri zaman, nasıl yapıyor dedikleri zaman eğer sen onlardan ayrılıyorsan senin kimliğin tamamdır. <gülüyor> Onlar ulul elbaptır. Ulul elbap nedir? Bunları bak, kolay kolay her yerde bulmamız güç şeyler. Ben söylemiyorum, söyleyenlerden naklediyorum size. Ha, bunu bileyiz, bilelim. Ulul elbap, lüp. Arapçada çekirdeğin içindeki o. Nedir çekirdeğin içindeki şey? Tohum değil, öz işte o. Anası, özü, tomurcuğu, neyse. O, onun adına lüp denir. Lüp, aynı zamanda Arapça'da akıl anlamına gelir. <gülüyor> Pekala, buradaki akıl dediği şey nedir? Kalp. Kalbin sıfatı olarak geçiyor. Ve istiare sanatı vardır burada. Ulul elbab lüplerin sahibi e peki la, niye Allahu Teala kalbe lüp dedi her şeyin özü aslı yani hidayete ermenin makamı tefekkürün mekanı akletmenin iman etmenin azmetmenin tövbe ve istiğfarın çıktığı yer mükafatlandırıldığı yer organ neresi insanın kalbi ama şu gönderimiz et mi acaba o? Ama onun içinde bir nur vardır. Onu bilemezsiniz, göremezsiniz. İşte iman yakin ve tasdik sahibi olan insanlara ulul elbab denir. İman tasdik ve yakin sahibi olan kimselere kalbinde Allah'ın dini, kitabı hakkında şek ve şüphe olmayanlara ulul elbab denir. Çünkü lüp dışında önce bir kabuk, cevizi düşünelim, bademi düşünelim, fındığı düşünelim. Onun ta dışında önce bir yeşilimsi kabuk. O kabuğun artık nasıl yaratıldığını, ne özelliklerde olduğunu, hangi asitleri taşıdığını, hangi madenlerden oluştuğunu artık onu siz tefekkür edin, onu ilim adamlarına bırakın. Onun altında ayrıca sert bir kabuk, insanın kafasındaki deri gibi, insanın saçındaki tüyler gibi, bademin üstünde tüyler, onun altında bir deri tabakası, onun altında bir yağ tabakası, işte derinin altında sinir tabakası, onun altında efendim aşağı doğru kaslar şunlar bunlar artık sinir tabakaları veya kılcal damarlar, onun altında bir sert tabaka, ceviz ve atındır, tamam mı? O tabakanın kendine göre bir özelliği koruyuculuğu, onun ta içerisinde de lüp var. Allah Allah. Demek ki lüp öyle korunmuş ki kalp öyle korunmuş ki o kalp neyle sağlam bir kalp haline gelmiş, kalbi mutmain ne haline gelmiş? Onun koruyucu tabakaları tamamlanmış, muhafaza edici şartları. Onun teknik silahları, imkanları, donatımları tamam. Onun en içerisinde kalan niye lüb deniyor? Şeytanın, nefsin, ihvaların, dışarıdaki dünya sevgisi muhabbetinin delip kırıp geçemediği ve insana, insan olma, mümine mümin olma özelliği kazandıran cevher, hakikat, onun adı lüb, onlara da ulul elbab denir. Kafir, fasık, münafık, fısk ehli olanlar, nifak ehli olanlar, Ulul elbağ değildir onlar. Onlara hiçbir zaman Allah bu sıfatı vermez. Neden? Çünkü onlar küfürleri, kendi iradeleri, inkarlarıyla imanı reddettikleri için kalplerine bu hakikat asla girmiştir. Girmez. Neden? Onların kalbi üzerine ran denen bir tabaka vardır. Bel rane ala kulubihim. Ve onların kalplerini günah çevreler, çevreler, çevreler, çevreler, o kalbi öyle sarar ki karanlık olur o kalbin içerisi. O günahlar onu sardıkça alttaki sargının altındaki daralır. Daraldıkça sertleşir, daraldıkça sertleşir, sertleştikçe iman oraya girmez. Değil mi? Onun için taş kalpliler diyor Kur'an-ı Kerim. كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدَّ مِنْهُ Taş gibi belki ondan daha sert olan kalplerden bahsediyor. Onun için bu kalpler lehum kulubun la yefkahüne biha der Allah. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle fık etmezler. Bu Allah'ın bir lütuf ve nimetidir. Elhamdülillah, inşallah bu ayetlerden hepimiz kendimize ve geleceğimiz için ne yapalım? dersler çıkaralım. Allah Azze ve Celle ve Teala, hepimizi bu derslerin feizinden ve bereketinden müstefit kılsın. Hatalarımızı Allah Azze ve Celle görmeyi bize nasip eylesin. Ve bizi kendi yolunda yürüyen ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olanlardan eylesin. Ve kendi kitabı hakkında nefsi ve hevaresi ile konuşmayanlardan kılsın. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi Hepinizin üzerine olsun.